Evet hocam bir saat tefekkür bir yıllık nafile ibadetten hayırlıdır. Hadis midir? Bu şimdi, şimdi ben tam böyle bir hadis metni hatırlamıyorum. Tefekkür bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür edilmesi isteniyor. Hı hı. E, nafile ibadetler de hani bir defa şöyle bir şey var. Yani o bin yıldan daha hayırlı olup olmadığını doğrusu yani böyle sahibi hadis şerifi ben bugün e, bir yıllık işte nafile ibadetten hayırlıdır, hayırlıdır gibi. E, diyor. diyor. Şimdi tefekkür Allah'ın emridir. Değil mi? Hı hı. Yani e, gökyüzüne bakmak, yeryüzüne bakmak, ağaçlara, bitkilere, hayvanlara, varlık alemlerine bakıp e, onlardan e, yüce yaratıcıyı efendim düşünmek, Allah ne güzel yaratmış demek. Bu anlamdaki tefekkür Allah'ın emridir. E, ibadettir, e, Dini bir görevdir. Evet. Ama nafile Nafile Allah'ın emri değildir. Yani nafile ne demek? Yani biz kendiliğimizden yaptığımız bir namazdır. Diyelim ki hani sünnet de değil. Gerçi sünnetlere de biz nafile diyoruz ama buradaki nafile kelimesi e, <gülüyor> sünnet-i revatip diyelim ki evvabin gibi teheccüd namazı gibi, işrak namazı gibi yolculuğa giderken kılınacak iki hareket namaz, dönüşte kılınacak iki hareket namaz, hacet namazı istihara namazı gibi, işte farz namazların öncesinde ve sonrasında kılan sünnet namazlar gibi ki bunların her birisi için Peygamberimizin tavsiyeleri var. Bütün bunların dışında. Tamam mı? Yani abdest alınca kalkıyorsunuz, iki reket namaz kılıyorsunuz. Biraz oturduğunuz ya kalkıp bir abdest alıyorsunuz, bir iki reket namaz kılıyorsunuz. Tutuyorsunuz mesela işte pazartesi, perşembe günü Peygamberimiz oruç tutmuş. Müslümanların da oruç tutması Peygamber'e ittibadır, sünnettir. Ama siz çarşamba günde oruç tuttunuz. Bir de pazar günde oruç tuttunuz. İşte bunlar fazladan yapılan ibadetlerdir. Onlardan sevap kazanılır. Yani yapmazsanız e, günahkar olmasınız ama tefekkür etmezseniz Allah'ın bir emrini yerine getirmemiş olursunuz. Dolayısıyla tefekkür etmek e, şeyden daha hayırlı. Nafili ibadetlerden daha hayırlıdır. Evet. Ama yani bir yıllık mı hayırlıdır? Yani o konudaki rivayetin sıhhat derecesini bilmiyorum. Yani Hı -hı. böyle bir rivayet olup olmadığını. Yani ben de duydum. Bize böyle söyleniyor böyle bir rivayetin sıhhat derecesini bilmiyorum doğrusu. Hı. Ama bu şekildedir diye yine de nafile ibadetleri terk etmek veya aksatmak gerekmedi değil mi? Ta, Tabii canım. Yani tefekkür Yani daha hayırlıymış ibadet... o zaman. Anladım. Yani tefekkür. Edelim. Ben tefekkür yapıyorum. Boşver nafile ibadet. Evet. Yani nafile ibadet yapmak zorunda değil. Yani Yapmayı biliyor. Yani Farzları yapsın da Hı. yeter yani. Evet. Yani biraz da hani e, nerede çok ibadetebilirse Ahirette bunun mükafatını o kadar çok yoruyor ama Yani beş, beş vakit Farz namazları kılsa Öncesinde sonrasındaki sünnetlere de kılsa Yeter Bunları yapabilse e, Peygamberimize bir sahabi geliyor hani Peygamberimizi göreni sahabi diyoruz hani Bütün sahabe Medine'de yaşamıyor de yaşayanlar filan da var hı hı. İşte köylülerden birisi geliyor Ya da ben bir günde ne kadar namaz kılacağım diyor Peygamberimiz ona söylüyor Ne kadar yılda uğuruşturacağım söylüyor İşte ne kadar zekat veracağım onları söylüyor Diyor ki bunlar, bunların hepsini yaparım. Eksik de yapmam. Ama bunun dışında Fazla da yapmam. Fazla da yapmam <gülüyor> diyor. Adam gidince diyor ki cennetlik görmek isteyen buna baksın diyor. Demek ki biz sadece farzları yapsak cennetin Rabbimizin gireriz. Evet. Bir de mesela namazla ilgili e, mensabere başlayan bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse bir günde farz namazın öncesinde ve sonrasında 12 rekat sünnet namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk bina eder. Hani kim bir mescit bina ederse ahirette ona cennette bir köşk bina eder hadisinde olduğu gibi kim bir günde farzlardan önce ve sonra sonra 12 rekat sünnet kılarsa Allah ona bir köşk bina eder. Yani cennetine koyar. Orada köşkler verir demektir. Bak sabah 2 öğle 6, 4 ve sonrasındaki olmak üzere etti mi 8 akşamdan sonra 2 de daha etti 10, 10. Yazıdan sonra iki daha on iki. Hangileri yok? Mesela yazıdan önceki dört rekat sünnet yok ki ona gayrimüvekket diyoruz. İkinden önceki dört rekat sünnet yok o da gayrimüvekket sünnet demek. Evet. <gülüyor>